yapmayız. Evet bir dost sen de bu katkıda bulunabilirsin. Beraber konuşabiliriz. Çocuğun e, güzel isim koymak değil mi? E, hatta bu hususta rivayet var. E, kız çocuğu olur da ismini güzel bir evlendirirse oğlan çocuğuyla da ilgili rivayetler mevcut. Bu da demek anne baba hakları arasında efendim mühim bir e, vazifedir. Mesela anne babalar İslam dışı isimleri model alıyorsa ve Müslümanlara karşı içinde bir e, sevgi yoksa çocuklarına bu geçiyor. Nasıl geçiyor? Önce isimlerini koyuyor. Yanlış isimler koyuyor. Ondan sonra çocuk niye düzelmedi? İşte niye şöyle oldu? Niye böyle oldu? Çünkü sen başından hem helal yiyip onu yetiştirmek konusunda hem güzel isim konusunda doğru davranmadın. Düğünleri e, İslami e, bir şekilde yapmayınca ortaya çıkacak meyvenin de e, Efendim niye böyle oldu diye sorma hakkımız olmuyor. Çocuğun namaz kılıp kılmadığıyla ilgili ibadeti alıştırmak öncelikle, hazırlamak e, bu dönemle ilgili genellikle 5-6-7 yaşları gibi başlanır. Sonra da e, 12 yaşlarında takip edilir ve büyüdüğü akıl bali olduğu zaman o kişinin e, tamamen namaz kılabilir, Allah'a inanıp namaz kılabilir şekilde olmuş olması, biz buna tırnak için ne diyoruz? İlmihal bilgilerini e, öğrenmiş olması ve bunu uygular duruma uygulayabilecek durumda olması gerekiyor. Birçok insanlar yaşlanınca keşke annem beni şu kadar mal bırakacağına dinimi öğretseydi diye annesine babasına ee, bu şekilde konuşanları duyuyoruz. Çocuğa verilecek en güzel hediye bir edep ve ahlak, terbiye. Ahlaklı toplum e, yetiştirmek, birey yetiştirmek. Ahlak yönünden örnek almamız gereken ise elbette peygamberlerdir, salih insanlardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda hiçbir baba çocuğuna güzel terbiyeden daha üstün bir bağışta bulunmuş olamaz diyor. <gülüyor> bu açıdan çocuklara verilebileceğim, verilebileceklerin en iyisi güzel bir terbiyedir. Namaza alıştırmak. Çünkü bu surede ayet de var. Eee ve'mur ehleke salati Bismillahirrahmanirrahim. Ve'mur ehleke bis-salati ves 'aleyha buyuruyor Rabbimiz. Namaza kılmasını emret ve üzerinde dur. Namaz yani bu ikinci emirdir. Yani Allah zaten emrediyor akı musala diye. Ama bir de anne babaya sorumlu kişilere de e, Müslümanların e, efendim e, sorumlu aile e, efendim reislerine o ailedeki olanların namaz kılıp kılmadığıyla ilgili bir görev de veriyor. Aynı zamanda zekatla böyledir. <gülüyor> Demek ki ee, geçen defasında okuduğumuz Sure Al-i İmran'da geçirdi. Belteküm min kemmecin ya'du ve bil maruf ayetinden de anlaşılan böyle bir görevdir. Yani toplumun ıslahatı ile ilgili onların doğruyu yapmasıyla ilgili, maruf olanı yapmasıyla ilgili bir görev ve eğitimci bu işe ehil birilerin cemaat oluşturması ile ilgili farz-ı olduğunu, böyle bir vazifenin efendim farz-ı olduğunu öğrendik. Şimdi de tek e, münferiden herkes kendi üzerine düşen görevler itibarıyla ne yapması gerekiyor? Efendim Çocuklara e, e, bir ahlak ve ahlaklı bir çocuk yetiştirme görevler arasında, aile reislerinin görevleri arasında olduğunu biliyoruz. Hazreti Ali Efendimiz şöyle buyurmuş, çocuklarınızı bulunduğunuz zamandan başka bir zaman için yetiştiriniz. Çünkü onlar sizin zamanınızdan başka bir zaman için e, yaratıldılar ve o zamanı yaşayacaklar. O zaman siz olmayacaksınız. O günün şartlarına göre şimdiden bir donanım sahibi, bilgi sahibi hazırlıklı olması gerekiyor şeklinde anlaşılı bu Hazreti Ali Efendimiz'in sözü. Demek ki <gülüyor> bu da mühim. Acaba efendim bu konularda vazifemizi yerine getirdik mi diye kendimizi sormamız, sorgulamamız gerekiyor. Çocukları sevmek, anne baba sevgisi çocukları bazen yoldan çıkarır, sevimsizlik de yine yoldan çıkarır. Bir denge kurmak lazım. Anne ve baba arasında zikzak yapan çocuklar e, pek iyi bir eğitimle eğitilmiş olmayabilir. Ancak her ikisinin de efendim çok aşırı olması, aşırı davranışlar sevgilemesi çocuğun üzerinde de kalıcı yan tesile bırakır mümkün mertebe ne fazla verip efendim yoldan çıkmasına ne de az verip hırsız yapmaya gerek yok. Mümkün mertebe onları sevgiyle okşayara çocuklarımızın bazen hediye vererek, hediye eleşerek sevgimizi bazen de başarılı olsun olmasın onların e, güzel insan olduklarını ve iyi insan olmanın esas olduğunu efendim bazen başarıya endeksli sevgilerin onların tamamen Efendim hayatlarına e, büyük yan tesirler olacağını düşünmemiz lazım. Bu konuda biraz sonra kardeşlerimizden e, eğer ki katkıda bulunmak isteyen olursa veyahut da bu işin batıkok eğitimi e, yapmış insanlar varsa kardeşlerimiz özellikle ben şahsen onlardan da bir şeyler duymak isterim. Başka nedir? <gülüyor> Sevgide kusur etmemek, sevmeyi öğretmek, dinini öğretmek. Ve ortam temizliği, güzel ortam, güzel arkadaşlıklar kurmak için fırsat vermek lazım. Onların iradelerini törpülememek, kendilerine saygınlığı, iradenin saygınlığı ve kişisel hakların, bireysel hakların e, korunmasıyla ve bu bilincin oluşmasıyla ilgili bir donanıma sahip olmak lazım. Bunun için gereken yardımlar neyse almak lazım. Yani sürekli babasından 40 yaşına gelmiş, hala babasından, annesinden bir şey bekleyen nesil değil. Böyle bir nesille biz Avrupa'yı ve diğer ülkeleri yakalayamayız. Muhakkak bu çocukların irade ve isteklerinin güçlü olmasına yarayacak bir tarzda, bir biçimde onlara yaklaşmak lazım. Çocukların üzerinde vazifelerimiz itibariyle evlenme çağına geldikleri zaman onların evlenmesiyle ilgili varsa problemlerin çözümü, Yoksa yardım edebiliyorsak yardım etmek ya da iş bulmasında yardımcı olmak şeklinde. Tabii ki bunlar söz söylerken kolay da acaba gençler bu konuda ne gibi şikayeti var? Anne babalardan hangi şikayetleri var diye bence Musa'nın böyle bir soru daha açması lazım. Belki gençlerin böyle bir soru açıp anne babaları burada biraz yere vurmak lazım. Yani tenkit etmek lazım. Gerçekten ben de <gülüyor> beş çocuk sahibi oldum. Onların bazen hareketlerine bakıyorum, anlayamıyorum. Belki kendi hareketlerini kendi gençliğimle benzetmeye çalışıyorum. Ama kendi gençliğim elli yıl öncesi gençlik ya da kırk yıl. Onunla şimdiki arasında elbette çok farklar var. Benzetmede bazen yanılabiliyoruz. Şundan dolayı yapıyor olabilir dediğimiz şeylerin bazen altında yatan efendim sebeplerin çok farklı şeyler olabildiğini görüyoruz. Bu açıdan da efendim bu işe insan psikolojisi, çocuk psikolojisi ve onun yetişmesiyle ilgili bilinmesi gereken e, mühim şeyleri de dile getirmekte fayda var sevgili kardeşim. Efendim e, <gülüyor> tabii ki e, yukarıdaki anlattığımız daha ziyade dini açıdan ele alarak sözler söylemeye çalıştım. E, birkaç cümleyle ilgili. E, bazen arkadaşlarımız soruyorlar. Yani diyorlar ki işte çocuk e, doğunca bizim günahımızı da taşıyor mu? Falan. Hayır. Her e, doğan çocuk temiz doğar. Her doğan çocuk İslam fıtratı üzere doğar. Bu İslam fıtratı demek yani Hristiyan kültüründeki gibi babasının, anasının günahını taşıyor manasına gelmez. Yani her çocuk kendi bireysel kişilik ve hakkı ve iradesiyle kitabıyla sağındaki solundaki kitabı bomboş olarak dünyaya gelir. Ancak buradaki dünya işleriyle ilgili ileride karar verirken karar verirken etkenler arasında e, genetik etkenlerin e, olduğunu sayabiliriz. Bu kardeşimiz e, herhalde mikrofon aldı. Sesin e, çok yankılı geliyor. Sesiniz çok yankılı. Sesiniz yankı yapıyor. Biraz siz mikrofona kısarsanız. E buyurun. Behdi mi? Evet. İyi, tamam, madem konuşmuyorsunuz. Evet, çocuğun eğitimiyle ilgili yardım almamız gereken konular varsa elbette o kişilere müracaat etmek lazım. Yani çocuğun okuldaki eğitimiyle ilgili, çocuğun e, efendim evlatlarımızın e, çevredeki davranışlarıyla ilgili gerek e, psikolojik olarak gerek sosyal davranışları olarak neden yapıyor, niye yapıyor? Bunlar üzerinde yardım almak lazım. Gerekiyorsa doktorlardan da yardım almak durumundayız sevgili kardeşim. Yani her şeyi İslam'dan elbette çözeceğiz ama biz İslam'ı ne kadar biliyoruz? İslam e, güncel hayatta hayatımızın ne, ne kadarıyla bizimle efendim beraber bu konuda büyük hatamız var. Bir de ailelerin ailelerin çocuklarıyla ayırdığı zamanları ne kadar yani 24 saat içerisinde 10 dakika, 20 dakika, 1 saate çıkabiliyor mu? Bu çıksa bile, kaldı ki insanlar, herkes kendi yaşadıklarıyla bir donanıma sahip, tecrübe sahip. Bunlar çoğu zaman yetersiz kalıyor. Onun için ekstra bir yardım alma durumunda kalırız ve doğru olan da budur. Tabii ki <gülüyor> çocuğa gerektiği gibi sevgiyi e, vermek, onu gerçekten sevdiğimizi söylemiş olmak, onun da bunu bilmiş olması, bazen çocuğun aleyhine de olabiliyor, bazen de lehine olabiliyor. Bunun tarzını, bunun düzeyini, bunun miktarını, ölçüsünü muhakkak bir ölçülü miktar, ölçüler içerisinde yapmak lazım. Bunun azıcık dozu, ayarı kaçtığında, ortaya çıkan netice, hiç ummadığımız netice olabiliyor. <gülüyor> Her insanın elbette içinde küçük bir çocukluk hatırası, çocukluk beslemektedir. Genellikle bu küçükken yaşanılan çocukluk döneminden kalma çocukluktur. Ve o zaman yaşadığımız bu çocukluklardan sürekli yaşlı insanlarda da ortaya çıktığını görüyoruz. Davranışlarımızda ortaya çıktığını görüyoruz. İhtiyari ya da gayri ihtiyari, isteyerek ya da istemeyerek içimizde bir çocuk olduğunu görürüz. Bunu bazen çocukları severek gidermeye çalışırız. Bazen torunları severek gidermeye çalışırız. Ama biliyoruz ki bu içimizdeki çocuk hala büyümemiş. Hala küçüklük döneminin oyuncaklarına gözü var. Hala sevilmemiş olduğundan dolayı hayıflanmakta. İşte benim çocukluğumda bunlar yoktu diyen. Burada davranış çok miyim? Böyle bir düşünce olduğu zaman ne yapman lazım? Ben yaşayamadım. Çocuklarında yaşamasın mı demek lazım? Yoksa ben yaşayamadım. Çocuklar daha fazlasını yaşasın mı? Belki ikisi de yanlış olabiliyor. Yani iki aşırı uçta da tehlike bizi bekliyor olabilir. Bu açıdan dengeli bir e, davranış sergilemek mühim. Bu açıdan çocuklara yaklaşırken onlardan öc almak, hınç almak ya da ben görmedim bak burnuna dursun, ağzına dursun işte yani işte daha ne istiyorsun şeklinde değil de aradaki farkı efendim nimetin zenginliğini bugün daha iyi olduğumuz durumları göz önünde bulundurabiliriz. Ama bunu söylerken de güzel bir tarzda uslupla konuşmak bu bunun farkına varmasını sağlamak doğru olabilir. Okul aile ilişkinin sürekli devamlı yapılması lazım. Okuldaki söylenen doğru şeylerin ve öğretmenlerin isteklerinin doğruluğunu aile fertleri de sorumlu kişilerde de muhakkak bunu birlikte paylaşmak lazım, desteklemek lazım. Yok onların dediğine bakma deyip okuldaki insanların da ailein dediğine bakma şeklinde arada kalan çocukların başarılı olması, iki dünya arasında farklı kültürler arasında kalan bir nesil başarılı olması mümkün değildir. Bu açıdan da okul aile ilişkisinin doğru yapılması durumunda ortaya çıkacak bir eserin sağlıklı hem vatana hem millete hem devlete hem de bütün insanla e, bilinçli, iradeli ve güçlü bir, inançlı bir nesil çıkacaktır. Zaten bizim toplumumuzun ihtiyacı olduğu gençlik de budur. Bilinci çok zayıf. Bilgileri aktarma, ezberci. Ama iş başına düşünce bunların hiçbirini kullanamayan, elinde bir sürü diplomalı insanlar çarşıda, pazarda, orada burada, işsiz dolaşmakta. Sebebi, bunların yetişme tarzında, eğitiminde milli marifinde bir boşluk söz konusu olduğu için bu durumdadır. Eğer ki uygulaması, pratiği, çok güçlü ve her okuduğu, bildiği, anladığı konuları da kolayca hayata geçirebilen, bundan analiz yapabilip analiz çıkarabilen bir anlayış, irade ve kültür sahibi ise bu her yerde çok ihtiyaç duyulan bir gençlik halinde olacak ve bunun geri dönüşü aileye de, fertlere de, cemiyete de büyük katkılar olacaktır. Bu açıdan doğru nesil yetiştirmek diye sade aile bireylerin değil belediye reislerin, milletvekillerin, efendim devlet adamlarının muhakkak büyük görevi vardır. Onun için milli mağrif politikası diye denilen bu politikanın tekrar ele alınması, doğru işlenmesi ve halk ile birlikte olan bir çalışma göstermesi gerekiyor. Bu açıdan bunu sağladığımız ölçüde doğru bir nesil yetiştirebiliriz. İş birliği çok mühimdir. Her şeyi birisi yapacak, ben yaparım şeklinde değil, bir bütün halinde herkesin katkısını sağlayarak toplumda sağlıklı bireyler ve insanlar, iradesi güçlü kişilikler ortaya çıkabilir. Bugün için dünyanın yarışması bu konudadır. Yani nesil yetiştirme konusunda. Her şeyi evetçi, her şeye de aferin veyahut da her şeye de doğrusun efendim söyleyen değil, soran, sorgulayan, ve doğruyu görünce de kabul eden, inançlı, şuurlu, gerektiği yerde direnmesini bilen, gerektiği yerde savunmasını bilen ve istediğini ne olduğunun bilincinde olan bir nesil yetiştirmek lazım. Böyle bir nesil için toplum bireylerinin veya da cemiyetlerin muhakkak büyük bir katkısı söz konusudur. Burada da üzerine düşen, üzerimize düşen vazifeler söz konusudur. Bunlara katkı olsun diye belki burada da birkaç cümle el, efendim konuşuyoruz. Birlikte sohbet olsun diye de ve efendim bilgilerimizi birbirimize anlatıyoruz. Bir yerde de şikayetimizdir. Yani sorumlu sahibi bu görevi yerine getirmesi durumunda olan görevli kardeşlerimizin bu görevlerde biraz daha dikkatli olması bu donanımın muhakkak çağımızın örnek diğer efendim medeniyet ve e, endüstride çok ileri olan ülkelerden daha hızlı, daha ve ne ve aradaki arayı kapatan bir büyük efendim çaba ve gayret gerekiyor. Efendim bunu söylerken ses yok mu? Ses var değil mi? Bunu söylerken elbette e, öğretmenlerin de yetişmesi birinci derecede mühimdir. Evet. Jacoben öğretmen yetiştirdiyseniz tek fikirli, farklı fikirlere müsaade etmeyen, deneyi olmayan ve de gençlere bunu aşılayamayan, öğretemeyen bir öğretmen e, toplumu bunların topluma kazandıracağı vereceği çok az şeylerdir ezberlediği ve öğrendiği şeylerden öteye gidemez. Bilinç oluşturulmamışsa güçlü bir birey meydana gelemez. Eğitimin çok yönlü olması bu manada mühimdir. Tek bir e, efendim politikanın arka planda politikanın bulunduğu eğitimler genellikle e, tek gözlükten bakılmaktadır. Gerekiyorsa ilim adamı olmak için farklı gözlüklerden bakmayı, farklı açılardan konuya bakabilmeyi, farklı fikirlerin doğru olabileceği ihtimalini vererek konuya bakmak lazım. Gençlerin eğitiminde en büyük hata bu şekilde yapılmaktadır. Yani doğru olan birdir ve doğru budur. Bunun dışında bir, bir şey düşünmene gerek yoktur şeklinde bir politik yaklaşım insanların düşünce kabiliyetini kısıtladığı gibi gelecekte farklı buluşların bilgilerin ve anlayışların ortaya çıkmasında büyük engel teşkil etmektedir. Her şey dini konudaki gibi efendim, doğru dört meseptedir ve bunun dışında doğru yoktur şeklinde bir bakış açısı dinde belki gerekebilir, fıkıhta belki gerekebilir. Çünkü bu konular bir otorite gerektirir Gelişi güzel herkesin bu konuda konuşması doğru olmayabilir. Ve ben de böyle inanmaktayım. Ama diğer ilim dallarında bu doğru değildir. Elbette ora, o, o ilim dalları yani müsbet ilim dedikleri beş deneye dayanan, efendim bütün ilim çalışmalarında, bilgi çalışmalarında tespitlerin e, ön plana alınması gerekiyor. Deneylerin ön plana alınması gerekiyor. Ve Avrupa ile yarışabilmek için önce olmazsa olmaz, bilinçli ve iradeli bir gençlik yetiştirmek gerekiyor. Sürekli annesini babasını aşamayan ve çevresindeki kişilerle yetinme durumunda kalan asla Avrupa'yı yakalayamaz. Asla Avrupa'daki birey yüksek irade gösteren bireylerin iyi yetişmiş kültürün karşısında hep anne babam nerede diye efendim ayaklarını geri geri adım atan ve belki de ayet ve hadise sığınıp ama asla bir buluş bulamayan hep aferinciyim ve efendim aynı dediğiniz gibi diyen nesiller ortaya çıkacaktır. Ama ben de şunu biliyorum, benim size burada katkım olabilir diyen insanlar toplumda azalacaktır. <gülüyor> İyi ya Allah razı olsun. Ben de tam böyle hararetlenirken, ateşim yükselirken, efendim sesim tonu da yükselirken o tavuğu attın ya yani biraz rahatladım. <gülüyor> evet böylece e, kendi serzenişlerim de sizinle birlikte e, bir beş çocuk babası, beş evlat babası efendim olan bir kişi olarak bundan sonrası için inşallah daha iyi bir nesil ortaya konma, konması için mücadele verilir. Bence Türkiye'nin henüz daha milli marif meselesi çözülmüş değildir. Türkiye'nin gençlerinin e, bu açıdan çok daha farklı boyutlarda, farklı yerlerde dolaştığını birkaç zıt fikirlerin arasında dolaştığını biliyoruz. Tam oturaklı efendim şu fikir şöyledir, bu fikir böyledir deyip meseleleri zıtlaştırmak, aşırı uçlarda gezdirmek yerine her tarafın doğru tarafını alarak doğruların üzerinden hareket etmek lazım. Eğitimimizi bu şekilde ilerletmek lazım. Bu gidişle ya dini anlayışı, tedbirsiz olan, tevekkül ve kaderci bir nesil yetişecek tehlikesi vardır. İkincisi de kadere suç bulan, isyan eden ve de çalıştım olmadı. Demek ki kimsenin kimseye faydası yok. Öyleyse her şeyi küfretmek, her şeyi yok etmek, her şeyden nankörlük şeklindeki bir efendim sol politikanın düşüncesi ortaya hakim olacak. Ama biz gençlerimize sahip çıkarsak bu iki tehlikeden de kurtuluruz. Bugün için AKP'nin de gayretlerinin bu yönde olduğunu böyle bir nesillerin inşallah yakın zamanda Türkiye'de bir 10 20 sene sonra e, yetişen nesillerin devlet başına geleceğini, devletin e, makamlarını dolduracağını en azından böyle bir ümit taşıdığımı sizinle paylaşmak istiyorum. Türkiye'nin zaten bugüne kadar gelmiş olmasında bu efendim dokunun çok iyi işlendiğinin farkındayız. Okumuş insanlarımız çoğaldı. Efendim gerek teknik bazda Gerekse e, programlar olarak yani e, gözle görülmeyen nanoteknoloji gibi diğer birçok e, ilim alanlarında e, Türkiye Avrupa'yı yakalamış durumda diyebiliriz. Ama bu yeterli değil. Çünkü öncü güç olmak öyle yakalamakla başlar ama bitmez. Öncü güç olmak için yeni yeni fikirlerle dünyaya ışık tutmanız lazım. Yeni buluşlar ortaya koyabilmeniz lazım. Diğer insanları geçmiş olmanız lazım ki diğerleri sizi takip etsin. Bu açıdan Avrupa'daki birçok şeyleri takip etmek bir yerde bizim için efendim hedef değildir ama ölçüdür. Bu açıdan söyleriz, çoğu zamanda konuşuruz ve Avrupa'daki olanları takip ederiz. Bu yarışmanın gereği böyledir. Yoksa bizim için Avrupa ulaşılmaz bir hedef değildir. Avrupa'daki ilerlemeler ulaşılmaz bir hedef olarak görülmemesi gerekir. Bu açıdan evlatlarımızı yetiştirirken de bu bilince, bu şuura önce kendi toplumunun kültürünü küçümsemeden geleceğe ait yarışmada en önde ben varım diyebilen bir gençlik lazım. İşte bu gençliğin temel taşları muhakkak bireyin aile yapısıyla ilgili, sağlıklı aile yapısıyla ilgili vazifelerden başlar. Bu vazifeleri doğru yerine tespit ile ve sonra da yerine getirmek suretiyle anca mümkündür. Bu, bunun çoğu kere yani yaptığımızı düşünüyoruz. Çoğu kere diyoruz ki başardık diyoruz. Ama geçen televizyonlarda orada burada bazen pedagog eğitimi görmüş, bu işleri ciddi bir şekilde tahsilin yapmış arkadaşları görünce diyor ki ah yanlış yapmışız. efendim. Bazı olaylar olunca çocuklarımızın de tahribatı görünce eyvah bir yerlerde yanlışımız olmuş diyoruz. Yani asla yeter dememek lazım. Yeni doğruları bulursak ...eğitimle ilgili yeni güzel şeyleri görürsek... ...hep sahip olacağız... ...ve bu sahip olmamız neticesinde de... ...daha güzeli bulup... ...daha doğru olanı... ...insanlarımıza eğitim yolunda... ...efendim seferber olmak lazım... ...birçok şey geçicidir... ...savaşlar da geçicidir... ...ama eğitim asla... ...eğitim seferberliği geçici değildir... ...o süreklidir... ...devamlı bir mücadele ister... ...bu manada cihadın en büyük... ...gençlere, insanlara yapılan cihattır onların eğitimine harcanan gayretler ve hizmetlerdir. İnşallah böylece birkaç cümleyi sizinle paylaşayım. Sizde bu konuda bir konu açmış olduk. Eğer ki katkıda bulunmak isteyen kardeşlerimiz varsa evlatlarımızla çocuklarımızla ilgili şikayetleri dile getirmek veyahut da şöyle aslında olması lazım gibi e, mütalalarınız varsa beraber inşallah veyahut da siz buyurun mikrofona ben biraz dinlenmiş olurum. Efendim, okul aile ilişkisinin üzerinde durmak lazım. Gerçekten Avrupa'da çok büyük sıkıntılarımız var. Türkiye'de bu konunun nasıl olduğunu siz belki daha iyi biliyorsunuz. Veya diğer ülkelerde de çocuk aile ilişkisi, aile okul ilişkisi evet biraz mülahaze edelim. Ama Avrupa'daki durum örnek olsun diye söylemiyorum. Elbette tamamen Göz, göz ardı etmek de yanlış olur. Ama örnek veri, verebileceğimiz örnekler taraf varsa onu konuşuruz. Yoksa tenkit edeceğimiz taraf varsa onu da tenkit ederiz. Özelden şöyle bir şey yani biraz özel kaçacak ama yani e, kadın çalışıyor, beyi çalışıyor, çocuklar çalışıyor birbirlerini var diye de farklı ise. Birbiler neredeyse hiç görmüyorlar ya da görüyorsa çok az görüyorlar. Herkes ki başına buyruk ve de ortaya çıkan bazı anormal durumlar, sorumsuz neticeler ortaya çıkınca da aman oraya git, buraya git işte onun bunun e, akıllarından istifade etmenin hiçbir faydası yok. <gülüyor> Özel de biraz bugün bir tartışalım bence. Yani başkaları bizim hakkımızda konuşmadan biz kendi gidişatımızı konuşmamızda fayda var. Hem dini yaşantımızın herkesten iyi olduğunu söylerken, bu iddiada bulunurken, kalkıp bir taraftan da kendimizi yargılayamıyoruz. Kendimizle ilgili, ailemizle ilgili, davranışlarıyla ilgili, davranışlarımızla ilgili bir şey konuşamıyorsak, bir yerlerde bu işi biz başkalarına bırakıyoruz. Onlar bizim aleyhimizle konuşsun, bizim lehimizde konuşsun ve kendi kendimizi tanımaktan kendi kendimizi eleştirmekten uzak kalıyoruz manasına gelir ve bu istedikleri zaman bunu bizim aleyhimize ya da lehimize efendim başkaları kullanabilir durumda açık kapı bırakıyoruz. En iyisi biz kendimiz konuşmamız lazım. Yani bizim efendim Türk milletin, Türkiye'nin gençlerinin problemi nedir? Veyahut da bizim problemimiz nedir? Aile problemimiz nedir? Her zaman Almanlara, Avrupalılara suç bulmakla e, bu işten kurtarabilir miyiz? Yoksa bizim kendimizin de tenkit edilecek tarafı neler var şeklinde bu işi ele almak lazım. Evet doktor 30 destek verdiğine göre bu konuyu senin fikri alalım. Yavaş yavaş bu konuyu işleyelim. Musa bugünlük bu kadar olsun bana efendim bu soruyu sorduğun için Allah razı olsun. En azından dile getirdik. Efendim sen doktor elini kaldırıyorsun değil mi? Doktor 30. Buyur elini kaldırdı sen de bir şeyler buyur. Bu konuyu tartışabilirsek veyahut da konuşabiliriz. İlle tartışma değil. Tabii. Benim presimde farklı fikirlere müsamaha vardır. Ve yeter ki o ortak fikirler üzerinden anlaşma kabiliyetimizi geliştirelim. Farklı düşünebiliriz. Farklı düşünen insanların bir zaman belki haklı tarafları ortaya çıkacaktır. Onun için başından benim gibi düşünmüyor şeklinde düşünen bir insanla sürekli tartışırsınız. En iyisi yenik düşmeyi yeğleyin ve başka insanlarla uzun bir müddet, çoğu ben gençliğimde de çok karşı geldiğim insanların, daha sonra haklı olduklarını düşündüğüm zamanlar olmuştur. 20 yaşlarında, ya bu adam kafir oldu, bu adam şudur, budur filan, bu adam sapıktır dediğim insanların, daha sonra politik görüşlerinin, hatta bazı görüşlerinin dediğini alanda da, haklı olabileceğini bugün düşünüyorum. Bu kadar farklı düşünceler içerisinde olabiliyorsun. Eğer o gün belki insanlar bir değerine müsamahayla efendim dinleyerek e, ve onlar da beni dinliyorlar o zaman vurayım bunların kafasına değil de bildikleri kadarıyla efendim katkıda bulunduğu zaman toplumda zengin kültürlü ve müsamaha kültürü geniş bir toplum meydana gelecektir. Ben de Seyit Kutup hakkındaki görüşüm İhsan Hoca gibi oldu. <gülüyor> İhsan Hoca yani önce nasıl düşünüyordun? Şimdi ne oldu değil mi? yani demek ki biz ilerliyoruz yani. İlerliyoruz, ilerliyoruz, ilerliyoruz. Bazı arkadaşlar gelecek bu manada e, tutucu. Yani asla bir adım ileri gitmez, bir adım geri gidilmez. Bir fikri vardı, sabit fikirliydi. Yeni fikirler veya doğru bazı fikirlerin olma ihtimalini asla kapıları kapatmıştır. Bir şey ezbere verebilir asla onun üzerine düşünmeye de gerek yok de, düşünmez de. Düşünmesi az olan insanların ee, hiçbir hatası da olmaz. Ancak acaba düşünen insanların hatası olursa o düşündüğü için değil hatalı düşündüğü için. Demek ki hiç iş yapmayan adamın da hiç kusuru olmaz. İmam-ı Azam, İmam-ı Azam olabilmesi için çok hatalı sözler söylemiş. Zamanın alimleri onu düzeltmiş. Hatta o, o derece ileri gitmiş ki İmam-ı Azam'a bitatçı demişler. Onun zamandaki mezhep imamlarının çoğu veyahut da büyük imamlar bittatçı demişler. Sonra onlarla gitmiş teker teker fikirlerini anlatmış. Sonra demişler ki biz seni yanlış anlamışız. Demek ki buradan hareketle bu sözü söyleyince de yani birilerde artık ben de mezhep kuracağım falan diye de aşırı gitmeyin ama en azından yani farklı fikirler ben özellikle gençlerin yetişmesiyle ilgili problemler üzerinden konuşmaya davet ediyorum. Ve bunun da belli bir şekilde faydasını olacağına inanıyorum. Efendim, böyle birkaç cümleyle size konuyu açmış oldum. Allah'ın selamı, bereketi, sevgi ve muhabbeti, kardeşliğini koruyan, sevgi ve muhabbetle saygıda kusur etmeden birbirini Allah rızası için seven Müslümanların üzerine olsun, bütün Müslümanların üzerine olsun selamünaleyküm. Selamün Aleyküm. Sessiz geliyor mu? Zulban Hoca ağzını yüreğine sağlık. Bize bir şey bırakmadın zaten her şeyi anlattın da. İsterseniz bir Fatiha okuyayım. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نمت عليهم غير المغضوب عليهم والله Allahü Teala, Allahu Teala, zanketi kabul arifin, hidat bir الذين يؤمنون بالغيب الغيب ويقيمون الطبات وفي الغارتك ناس والذين يؤمنون بما أعزل إليك وما أعزل من طبلك وفي الآفرة ينفقون أولئك على هدف ربهم وأولئك هم المحرحون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 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَفْشِلُونَ إِلَّا أَن وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِمْ بَغْيٌ وَلَكُمْ عَذَاكُ نَرِيمٌ بِمَّا كَانُوا يَجْرِبُونَ وَإِذَا فِيْنَ لَكُمْ لَا تُرْسِلُوا بِالْأَرَضِ قَانُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِفُونَ أَلَا إِنَّهُمُ هُمُ الْمُسِلُونَ وَلَا كِمْتَا وَلِذَا مَثَلًا آمَنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا آمَنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ أَلَا إِنَّهُمُ الْسُفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَلِذَا نَفْسِي الَّذِي آمَنُوا قَالُوا آمَنُوا وَأَخْرَجَ مِنْهُمْ سَلَامٌ إِلَى شِيَعِ الَّذِينَ